İzlediğiniz Kainat, bugün 9 Eylül, Salı. Yıl 2014, ay 9, gün 252, Hızır 127. 1435, Hicci Zikade 14, 1430, Rumi Ağustos 27. İzmir, Menemen ve Edremit'in Kurtuluşları, 1922. Büyük Saatli Marif Takvimi time. Merkez Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete Programı başladı. Ömer Can, Tom Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Heroes adlı parçayla girişimizi yaptık. David Bowie söylüyordu. canlı bir konser kaydından tamamını çalmadık. Ama... Bunu çalmamızın sebebi Eduard O'Galeano'nun her gün okuduğumuz <gülüyor> Ve Günler Yürümeye Başladı kitabında günün mana ve ehemmiyetini belirten yazısına bağlıydı. Ve Günler Yürümeye Başladı Eduardo Galiano, çeviren Süleyman Doğru, Ser Angel. 9 Eylül. Heykeller. Jose Artigas, criollo cinsi, ufak tefek bir atın sırtında savaşarak ve yıldızların altında uyuyarak yaşadı. Özgür topraklarını yönettiği müddetçe, bir inek kafatası onun tahtı, bir panço da yegane üniforması oldu. Sadece üzerindekilerle sürgüne gitti ve yoksulluk içinde öldü. Şimdi bronzdan yapılmış devasa bir ulusal kahraman, bir küheylanın sırtına binmiş olarak Uruguay'ın en önemli meydanından bizi gözetliyor. Bu muzaffer kahraman, Dünyanın önünde saygıyla eğildiği diğer bütün asker kahramanların tıpatıp aynı gibi gösterilmiş. Ve kendisinin Jose Artigas olduğunu söylüyor. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano Çeviren Süleyman Doğru Evet Uruguay tarihinden kahramanlar ve gerçek kahramanlar ya da kahramanlaştırılanlara ilişkin Eduardo Galeano'nun yazdığı bir yazıyı okuyarak başladık. Kitaptan bir bölümü daha doğrusu dinleyicilerimizden bir ikisi de Sorunca söyleyelim, bu bir takvim formatında yazılmış ve günler yürümeye başladı Uruguaylı yazar Eduardo Galeano'nun ve aktivist. Ee, bu kitap 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar her gün için yakın tarihte ya da eski, ta eski çağlarda o gün yaşanan özel bir hikaye anlatıyor. Biz de bunu takip ediyoruz, ona uygun da müzikler seçmeye çalışıyoruz kadın erkek iktidar yerliler ırkçılık emperyalizm kültürler daldan dala at diyor Eduardo Galeano ve her konuya her coğrafyaya her sese ulaşıyor ve minimalist bir stilde yazmış azıcık az kelimeyle az öz söylüyor. Onu takip etmeye çalışıyoruz. Dinleyicilerimiz de biliyorlar zaten ama bilmeyenler için de böyle bir açıklama yaptık. Evet günün mana ve ehemmiyetini konuşalım. Bir saate yakın vaktimiz var. 50 dakika aslında ve orada da 3 ana konuda ele alabiliriz. Hatta 4 diyelim. Birinci konu Türkiye'de ve dünyada muazzam bir kuraklık var. <gülüyor> kuraklık seller birbirini kovalıyor. Yani iklim yıkımına doğru <gülüyor> giden bir dünyadan sınırsız manzara var ve medeniyetin ...sonunu da insanlık medeniyeti diyebildiğimiz şeyin de sonunu getirme tehlikesi var. Buna karşı da büyük bir mücadele dalgasında yükseldiğini söyleyebiliriz. Özellikle e, gelecek haftadan itibaren e, gelecek hafta başından başlayıp gelecek hafta sonunda sonuçlanacak... ...bütün dünyada çok büyük bir iklim yıkımına karşı yürüyüş ve gösteriler olacak... Bir ondan bahsedeceğiz ee, ve çok tipik şeyler var yani bir yanda aynı yerde hem kuraklıklar hem de büyükseller insan hayatını ve canlıların hayatını <gülüyor> mahvediyor. Tehdit de etmiyor artık. Ee, bu Türkiye'den de sahnelere yer vereceğiz. Onun dışında dün asansör faciasında ölen işçilerin durumu var. Mecidiyeköy'deki rezidans inşaatındaki asansörün 32. kattan yere çakılması sonucunun hayatını kaybeden 10 işçi toprağa verilmesi ve onlarla ilgili işçi hareketlerine de rastlanıyor ve işçi ölümleriyle ilgili ciddi rakamlar da var. Sadece inşaatlarda Günde bir kişiden fazla işçinin öldüğü gibi bir haber var. Onun dışında Orta Doğu'da yani Suriye'de, Irak'ta, oradan Ukrayna'da ve başka yerlerinde ülkenin önemli dünyanın önemli çatışmalar var. Somali'de, Afrika'da Ebola meselesi gibi şeyler var. Onlardan da kısaca bahsedeceğiz. Ee, böyle şey, e, iklimin iklimin yanı sıra dünyada ciddi bir şekilde mesela şeyde şey Mumbit hilal denen bereketli hilal denen Dicle Fırat havzasında modern krizlerinde e, antik kadim yiyecek. E, stoklarını da tehlikeye attığına dair yeni bir araştırma daha var yani karartı, iç karartıcı haberler eksikmiş gibi bir de bu geldi hem çatışmanın bulunduğu yerde hem de kuraklık olunca böyle bir sorun oluyor birbirlerini besleyen kuyruğunu yiyen yılanlar oluyor on binlerce kişi Boko Haram'dan kaçıyor binlerce Nijeryalı katliam korkusuyla Kameruna kaçıyor. Ve dünyada da petrole hücum devam ediyor olağanüstü şeyle. Ve sonuncu önemli haber olarak da belki e, Gezi Parkı iddianamesinde olan inanılmaz iddiaları filan da birazcık dile getirme imkanı olabilir. Yani sokağa çıktıkları için insanlara hükümeti devirme e, sabotaj suçundan Müebbet hapis, ağırlaştırılmış müebbet hapis isteyen savcılar da bulunuyor. Ana hatlarıyla bunları konuşacağız. Gazetelere çok fazla bakma fırsatı bulamadık zaten. Şeyde değil. Yani biz derleyip toparlamaya çalışıyoruz. İç, iç açıcı bir tablo. Görünmüyor. Belki yolsuzluklara da kısaca değinme tapeler, devam eden tapeler özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan tapelere de kısaca bir kulak verme, göz atma imkanı bulabiliriz. Hükümete yakın gazetelerde ise eski ve yeni hükümete yakın gazetelerde ise paralel devlet dışında fazla bir şeye rastlanmıyor. Gülen'e ilişkin çifte darbe vaziyetleri tamamen Gülen Abdullah Gülen, Pennsylvania ve Amerika ile vesaire vesaire şeyleri var. <gülüyor> ve i̇nternetle alakalı bazı haberler var. Müsaadenizle onları aktarayım. Şeyi hatırlıyorsunuzdur. Hangi kullanıcının hangi adresi ziyaret ettiği ee, internet servis sağlayıcılarında 6 aydan 2 yıla kadar tutulacaktı. Dün torba yasayla beraber bu ortadan kalktı. Artık servis sağlayıcılarında tutulmayacak. Ama tipte tutulacakmış. Temin, tol, e, telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda toplanması eklenmiş tüm internet trafiği bilgilerinin. Tip Başkanlığı'nın talimatıyla da internet reysen yani başvuruya gerek kalmadan erişim engelleme yapılacak halleri de kesilecekmiş daha doğrusu siteler engelleme konulacakmış milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması suç işlenmesinin önlenmesi gibi durumlar eklenmiş bu durumada yani internetteki bu trafik bilgisinden kasıt hangi kullanıcının hangi adresi ziyaret ettiği ve ne kadar sürede ne kadar süreli o adreste kaldığı bilgilerini içeren bir data bu senin içeriği ama ilgilenmiyormuş ben de burasını anlamıyorum mesela internette trafik bilginiz içerisinde hangi kullanıcının hangi siteyi ziyaret ettiği ve ne kadar sürede kaldığı belli ama sitenin içeriği belli değilmiş. Nasıl oluyor bu? Yani hangi siteye gittiniz belli. Ama sitenin içeriği mi tip tarafından belli değil. Evet anlayamıyorlarmış herhalde. Yani Ama sonuçta iyiydi. adresi var. Bunun adresi var ve bu, bu şekilde de yapılan bir durum söz konusu. Teker teker kişisel yazışmalarınızdan tutun da hangi siteye girdiğinizin bilgileri kadar ne kadar önemli olan bilgi varsa sizin için ne kadar güvenilir olup olmadı şu anda büyük bir soru işareti benim evet. kafamda açıkçası. Burada beşinci ve önemli bir soru çünkü Türkiye'de ya. zaten Türkiye İletişim Komünikasyon Başkanlığı gibi Telekomünikasyon ve İletişim Başkanlığı gibi zaten yetkilerini tek elde hükümete bağlı olarak kullanmaya eğilimli bir durum var. Çok önemli bir şey. Şöyle bir durum var. Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi durumları da eklenmiş engelleme yapılacak halleri. Buna da karar verecek olan kişi de tip başkanıymış. Buna göre söz konusu nedenlerden bir ya da birkaçına bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde internet erişimin engellenmesi tip başkanın talimatı üzerine tip tarafından yapılacakmış. Böyle bir durumda erişim sağla sağlayıcısını engelleme kararını 4 saat içinde yerine getirmesi bekleniyormuş. Engelleme kararı 24 saat içinde mahkemeye sunulacakmış. Hakim de 48 saat içinde karar verecekmiş. Formaliteden imza atacak galiba hakim de orada. Evet, tamam diyecekler lazım. ve devam edecek ondan sonra internetteki engelleme. Bu durumu. da e, ifade e, haberleşme iletişim özgürlüğüne büyük bir darbe. Darbe var. Hakimin de burada ne işi var yani madem tip başkanı tarafından verilecekse bütün kararlar? Evet. Buna hemen... E, Buna da daha uzun süre e, bakma imkanımız evet. da olacaktır. Yani bunlar için insanlar sokaklara döküldüler, internette eylemlerini gerçekleştirdiler ama bir geceliğin bir uyuyorsunuz, sabah kalktığınızda bütün her şeyiniz bir torba yasayla beraber değişmiş olduğunu görüyorsunuz. Bütün bu direnişinizin, bütün bu protesto gösterilerinizin ufak bir e, numarayla beraber, oyunla beraber değiştiğiyle karşı karşıya kalıyorsunuz sabah uyanıp haberlere baktığınızda, bugünkü gibi. Sonra biraz indiriniz bozuluyor. Evet, polis ve muhaberat devletine yöneliş belirgin bir şekilde de devam ediyor. Zaten çok sayıda önemli değişiklik yapıldı. Milli İstihara Teşkilatı kuruluş yasası da merkezileştirildi değiştirildi. Böyle bir durum. Şimdi dönelim ana konumuza. Yani Türkiye'de ve dünyada ya da dünyada ve Türkiye'de çok ciddi bir tarihin sonuna doğru gidiş var. Çok önemli, en temel sebebi e, hükümetler arası iklim değişikliği panelinin fizik dünyanın korkmuş bir şekilde kötüye gittiğini gösteren raporuydu. Buna tabi dünyadaki büyük anomi durumu çatışmalar, şeriat devleti vaziyetleri dünyanın dört bir tarafında Buna eşlik ediyor. Bunun çeşitli fotoğraflarıyla bakacak olursak e, özellikle Keşmir e, Arundati Roy'un Hintli yazar ve aktivist Arundati Roy'un değişimi değişiyle en önemli metaforu eğretilemeyi mecazı söylüyor. Çünkü orada eriyen buzul zaten ziyahen buzulu dünyanın en Yüksekteki Muharebe alanında Savaş alanında bütün Postalında Mazot tank yerlerine Ve cesetlere kadar Çadırlara kadar her şeyi açığa çıkarıyor Bu da 10 yıllardır Savaşan askerlerin aslında Eriyen buzulların altından Şimdi Çıkmaya başladıklarını gösteriyor Şimdi bir Keşmir'de Tarihi bir sel var Ve fotoğraflar koymuş Emily Atkin Derlemiş bunları Climate Progress'ten yani hakikaten ne diyeceğini bilemiyor Yani insan. sadece evet. fotoğraflar değil videolar da var aynı zamanda. Evet Mesela, ben görmedim videoları. Radikal'in internet sitesinde Hindistan'da otobüs kazası 50 ölü başlığıyla verilmiş bir haber var. İçinde en az 50 kişinin bulunduğu öğrenilen otobüs iki dağ arasındaki derin boğaza yuvarlanmış. Sel sularına kapılan otobüs yolcularından umut kesilmiş. Sel yüzünden olmuş değil Sel değil? yüzünden olmuş ama otobüs kazası değil bu. Otobüs evet. sel sularının ortasında kalmış. İstanbul'da da E5 yağmur yağdığı zaman hani insanlar otobüsün üzerine çıkarlar ya... ...şanslı olanlar çıkmış, şanslı olamayanlar da... ...boğazına kadar sel sular içerisinde... ...otobüsün içinde bekliyorlarmış... Evet. ...ve ardından sel suları bir gelmeye başlıyor... ...içindekilerle beraber otobüs yuvarlarına yuvarlanıp ...o büyük nehrin içinde kaybolup... Evet. Yani, yani ...kaza şöyle bu... ...şöyle fotoğraflar var... ...evet şambrel lastik, ...eski iç lastikte... ...oynayan, yüzen bir çocuk var ama... ...yani metrelerce derinlikte... ...caddelerin suları böyle... ...beline kadar filan... Gelen yerleri de var, daha derinleri de var. Sel suları cadde, ana caddenin ortasında Keşmir'de, Şrinagar'da başkentte ana caddenin ortasında hayatı şu anda kurtarılan birinin fotoğrafı var. Bir kadının böyle kollarından tutmuşlar, kurtarmaya çalışıyorlar. Akıp gidiyor çünkü. Başkentin ana caddesinden bahsediyorum. Yine bir başka caddesinde keçilerini e, omuzlarını alıp kurtarmaya çalışan iki delikanlıyı görüyorsunuz. Gene şanslılarmış. Keçiymiş onlar. Çünkü en son inekler kutsal olup da kutsal olmayan inekler hangisi olursa artık bilmiyorum. Ee, hepsi kutsal. E, yüksek inekalı. bir yer yüksek yerlere çıkmışlar ve gelecek, kendilerine gelecek olan yardımı bekliyorlar ama helikopterlerde inekleri taşımadığı için sadece insanlar kurtuluyor kurtul, kurtarılıyor bölgede. Evet, i̇nanılmaz e, böyle yığınak yapan e, bir çeşit yani bütün mallarını, mülklerini toplamış sırtlarında daha güvenli yerlere taşıyan insanların yığın yığın fotoğrafları var. Ve helikopter bekleyen kuyrukta insanların fotoğrafları var. En çarpıcı olanlardan biri göçmen işçilerin durumu. Orada da göçmen işçiler var ve daha <gülüyor> Yani kendilerini paketlemişler naylon torbalar içinde yağmurdan ve sus, sel sularından kurtarmak için çok acayip yani. Hindistan Başbakanı Narendra Modi de helikopterine atlayıp bu ulusal düzeydeki bir felaket olarak tanımladığı yere bakıp 200 milyon dolara yakın yardım vaat evet. etmiş. Bakalım şeye gidecek mi? New York'taki toplantıya Birleşmiş Milletler'in zirvesine gitmeyeceğini açıklamıştı ama bu durumda belki fikrini değiştir. Yani sonuçta sel felaketinin son 20 yılın en büyük felaketi olarak nitelendirildiği bir durumun içerisinde. Yani ölü sayıları konusunda çok bir 300'den 320'den fazla insan var. Binlerce insan evlerinde mahsur kalmış durumda bu Associated Press'in haberlerine göre ve hala kritik bölge içindeler evlerinde kalan e, temel şeyleri yetiştiremiyoruz diyorlar en çarpıcı fotoğraf ise şu bir tapınak budist tapınak herhalde bu e, yani ancak minaresine kadar e, en tepesindeki çatısına kadar e, orası kurtulmuş evet, bunun filmi de vardı hatırlıyor musunuz 2012 senesinde kıyamet beklenirken gayet berbat kötü bir film çıkmıştı belki de güzel olarak görenler de vardır Orada mesela gong çalınırken Dağların arasından sel suları okyanus suları Tsunami yaparak geliyordu o Haşt, Aşağı yukarı böyle Çok olmuş. benzer bir görüntüle karşı karşıya Sadece şey kalmış galiba konik minare, Evet minare mi demek Doğru mu ona bilmiyorum ama Kubbesi, kubbesi evet. Konik kubbesi kalmış O kadar başka hiçbir şey yok yani. Böyle bir durum Şimdi onun dışındaki şeylere de Kısaca bakalım hemen çok dar zamanda kısa paslaşmalar yapıyoruz. En e, tipik mikrokozmos diyebileceğimiz yani küçük bir resimden bütün dünyanın evrenin e, tablosunu çıkartabileceğimiz resimlerden biri de gene Climate Progress'ten e, solda ve sağda iki fotoğraf var. Phoenix şehri bahsediyoruz Arizona'da Amerika Birleşik Devletleri'nde son birkaç ilginç gün geçirmiş soldaki fotoğrafta 1929'daki o toz bulutu toz çukuru görüntülerini adlandır, andıran bir şey var arabalar gidiyorlar karayolunda ve üstlerinde muazzam bir toz bulutu geçiyor her şeyi yutmak üzere olan hava kararmış sarı bir bulut geçiyor. Habub diyorlarmış ona. Tamamen battaniye gibi sarmış kumlar ve tozlar böyle ve yani 60 küsur kilometre hızla saatte esen rüzgarlardan bahsediyoruz. Yani 40 ile 60 kilometre arasında esen ve böyle ...öyle bir kalmış... ...hemen sağdaki fotoğrafa geçiyoruz... ...aynı günlerde olmuş... ...çekilmiş... ...ve... E, ...tarihin kaydettiği... ...en yağ yağışlı günleri yaşıyor... ...aynı zamanda... ...bütün böyle alıştığımız manzaralar işte... ...sahdaki fotoğrafta da... ...kamyonet suların içinde gitmeye çalışıyor... ...seller akıyor... ...ve aynı şehirde oluyor bunlar... ...aynı günlerde oluyor... ...İnk ve Yank gibi... Evet 75 yıllık rekoru kırmış aynı zamanda Yağ, Sanak yağış ve fırtına rekorunu kırmış 3.5 inç diyor yağmur yağmış yani çok kısa bir süre içinde o da böyle gün, geçelim gün yin yang durumunun bir başka benzerine Kuzey Kaliforniya kuraklıktan kavrulurken Güney Kaliforniya'da Norbert kasırgasının tropik hortumunun içinde kalmış. Onun fotoğrafları yok yan yana ama geçiyorum. Brezilya'ya inelim. Daha güneye e şey başlamış Brezilya'da. 19 şehirde su karneye bağlanmış. Brezilya'dan bahsediyoruz. Dünyanın en büyük nehrinin bulunduğu Amazon'un bulunduğu yer tropik ormanlardan güneydoğu ve merkez bölgelerinde su bitmiş <gülüyor> Guardian'dan bu haber Jonathan Watts Sao Paulo'dan bildiriyor Böyle bütün e, bu fotoğraflara e, bu e, haberlere eşlik eden fotoğrafları tahmin ediyorsunuz bizim tasvir etmemize lüzum yok herhalde şahrem şahrem yarılmış paramparça e, olmuş kurumuş çatlamış toprak görüntüleri alabildiğine göz alabildiğine uzanıyor. Böyle bir şey vermiş ve en önemli Güney Amerika'nın en büyük şehri São Paulo tarihinde görülmüş en büyük kuraklıkmış. Belki oradaki dinleyicimiz de arkadaşımız Emre'ye ulaşır ve sorarız durumları sağ da böyleymiş. Olmadı Ankara'ya ulaşabiliriz. Ankara'da da benzer bir durumla karşı karşıya kalınabilir yakın bir zaman içerisinde. Ama zaten Yalova'da başlamış. Yalova'da İlk önce da Yalova'dan başlamış. bahsedelim. Bu su sıkıntısına çare olarak Yalova'da baş gösteren bu sıkıntıya çare olarak saat 8 ile akşam 8 arasında su kesintileri yapılmaya başlanmış mahalleler bazında. Günde 12, yani yar, yarım gün veriliyor yarım gün veriliyor evet. öyle mi o, o değişebiliyormuş bölgeye göre ee, ama iyi tarafı da şu vatandaşlar daha e, sular kesilmeden önce SMS ile e, alınan tedbirler ve kesintiler konusunda belediyeler tarafından uyarılıyor o çok iyi evet. yani su bitti ama evet. sizi uyarıyoruz ama... çok yaşa diye belediyede de teşekkür ediyorlar evet şöyle bir durum var Ankara'da durumlar karışık olabilir Mesela şöyle yazıyor bir ay önce sabah yüzümü yıkarken fark ettim çeşme suyunda çok pis bir koku var yosun gibi bataklık gibi kokuyor artık çayı yemeği bile parayla aldığımız damacana sudan yapıyoruz demişler. Askiye ayda 40-50 lira su parası verip bu damacanaya suyu da 60-70 lira vermek hoş olmuyor demiş. Parayı geçtim belediye neden susuyor bu neden kokuyor Bunu yok mu bunu bilen biri diye soruyorlar baraj bitmesin diye Kızılırmağ'ın suyunu mu verdiler acaba diye soruyorlar. Ne Hangi gazetede soruyorlar bunu biliyor musunuz? Yeni Şafak. Yok Yeni Akit gazetesinde soruyorlar. Hmm. Yani hükümet yanlısı olarak nitelendirebileceğiniz Yeni Şafak gazetesinde bile sorulmuyor bu. Doğrudan olayın kalbinde e, vuku bulan bir e, enformasyon bilgisi olarak da görebilirsiniz bunu. Yeni Akit gazetesinde bile böyle sorular var. En sonunda da e, ishal vakalarının arttığından bahsediliyor Ankara'da. Ve, e, tabipler odasından da yapılmış olan bir açıklama vardı. Sularla ilgili kafa karışıklığını daha da fazla arttıran neymiş? Ee, Kızılırmak suyunun da çekilmeye başlandığına dair bazı rivayetler varmış. Onlardan bahsediliyordu. Ankara'daki bu su sıkıntısına çare bulmak için Kızılırmak suyunun musluklardan aktığına dair bazı e, belirtiler olduğundan bahsediliyor, iddialar olduğu söyleniyor. Ama Kızılırmak suyunun da birçok bölgedeki belediyenin Arıtmadan gönderdiği kanalizasyon suları da dahil olmak üzere birçok su kaynağından beslendiğini, kirli su kaynağından beslendiği söyleniyor yine. Evet, kız basketbol takımından iki kişi de isel birkaç çalışanla beraber gitmişti otel kaldıkları otelde. Öyle iddialar vardı. Bugün radikalin haberinde de benzer bir şey var. Tmob, yani Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu da Ankara'da içme suyuna atık karışıyor diye belgeleriyle, belgeleri göstererek şey yapmış yani bu çok ciddi bir tehlike. Atık suları içme sularına karıştırılmaya başlamış durumda. Mogan'da, Mogan Gölü'nde de toplu balık ölümlerinin nedeni de bu demiş. Devam edelim, geçelim Nikaragua'ya, Brezilya'dan Nikaragua Güney Amerika ülkesi ee, hükümet tedbir almış Orta Amerika pardon Orta Amerika ve da da devam ediyor bu Güney Birleşmiş Milletler Dünya Yiyecek Programı iki buçuk milyon kişinin kendisini besleyemediğini de hesap etmiş çok büyük bir rakam evet. ve Nikaragua'da hükümet önlem olarak İguana, daha çok iguana yiyin diye ee, öneride bulunmuş. Bu, bu rakam, çözüm olarak söylemiş değil mi? Şaka değil. Şaka değil çözüm olarak yani. Ee, bu arada e, köysel ısınma dolayısıyla artık e, medeniyeti iyice tehdit etmiş olan mega kuraklıklar yani dev kuraklıklar hem Amerika'da hem de dünyanın çeşitli yerlerinde olduğuna dair raporu da okumuştuk zaten. Onun üzerine bir şey daha var. Çok tipik bir fotoğraf var. Kaliforniya'da Lake Mendocino yani Mendocino gölü üzerinde buraya bot çekilemez yazılı bir şey var. Uçsuz bucaksız çölün üzerinde böyle bir işaret kalmış. Fakat şöyle yazmıştı Nature dergisinde Jorom, bu konuları yakından takip eden e, gazeteci ve yazar, insan e, adaptasyonu uzun e, uzun vadede im ve yoğun e, mega denen e, kuraklığa insanın adapte olması imkansıza yakındır, hatta imkansızdır diye yazmış. Tarihi olarak e, bu toz çukurlaşma durumuna eşlik eden şey terk etmektir diyor. Her yerde terk eder insanlar bu kuraklık uzadığı zaman tarihte böyle. Hatta desert kelimesi, çöl kelimesi İngilizce'de, Latince'de terk edilmiş yer anlamına, mahal anlamına gelen desertum'dan geliyormuş. Ve yani kısa dönemde 1920'lerin sonunda 30'larda, 30'ların başında olan çok kısa süren Dust Bowl denen bölge şeyde dönemde toz çukuru döneminde yüz binlerce aile oradan kaçmıştı. Bunu da hatırlayalım demiş. Yeni bir plana ihtiyaç var. Hmm. Ve şu 9 milyar insan olacak. 100 yılın ortasında şurada 30 35 yıl kalmışken ve giderek artan kötüleşen iklim içinde insan medeniyetinin ömründe gördüğü en büyük meydan okumayla karşı karşıya kalacak diye yazmıştı. Bunu 4 Eylül tarihli yazısından okuduk Joe Roman. Bu başladı bile. Mesela geçtiğimiz hafta sonu beş, daha doğrusu 5 ve 8 Eylül tarihleri arasında açıklanan bir ne denir ona? Ege Deniz Bölütyü Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik ekipleri tarafından Hı. yapılan bir açıklama var. Bu şekilde de aktarabilmek mümkün. E, toplamda bu 5 ve 8 Eylül tarihleri arasında Ege Denizi'nde 385 mülteci kurtarılmış bir göçmen kaçakçılığında yakalanmış olduğu söyleniyor. 3 günde 300 kişi, 400 kişi yaklaşık 400 kişi sadece denizde toplanılmış. Bunların arasında batan gemiler de var kaçıp gidenler de var, bırakıp gidenler de var aynı şekilde. Vatan geminin malları bunlar diye satılırdı eskiden iş portada. Valla burada hiç böyle şakayı gerektirebilecek bir durum yok. Son anda kurtulan insanlar var. Vatan geminin bunlar kurtulamıyorlar artık. Yani, yani. geldikleri ülkeye bakıyorsunuz. Praşe Mayan var, büyük. Afganistan, Suriye gibi ülkeler var. Yani bu üç ülkeyi de aynı zamanda kuraklık ve küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ve dolayısıyla çatışmalarlardan da en tabii, fazla etkilenen. İşte ülkeler zaten olarak öyle diyor. diyor. Joe evet. da net olarak bunun buna adapte olamaz insanlık diyor. <gülüyor> Onun için de yapılacak tek şey hemen hemen emisyonları kısmak diyor. Buna karşılık yani bir iki de şey daha söyleyelim. Aydın'da mesela incirleri dünyada incir üretiminin merkezi olan Aydın'da kuraklık nedeniyle çok kötü girmişler. Dolu ve yağmurla birlikte bütün ümitlerini kaybetmişler. İnceci bu kez yağış buldu. Karabüksel bastı. Karabükü Derbent'te, Afyon Karahisar'da. Böyle dolaşalım ülkede Türkiye çapında. Yani yalnız Nikaragua'yla ile falan olmaz bu tabii. Yani Ege'den başladık Aydın'dan. Karabük'te Sel. Aydın'da kuraklık. Orta Anadolu'da Afyonkarahisar'da derbette sel baskını, İstanbul'da dün sabah karşı başlayan yağmurun etkili oldu ve bazı yerleri sel bastı. Yalova'da kuraklığı söylemiştik, suyun bittiğini. Kanada dünyadaki şeyde orman yok etmede dünyada birinciymiş hem kereste hem enerji bakımından. Ve dünyada maalesef 2 derecelik sıcaklık hedefini tutturmakta çok zorlanıyor. Hatta imkansıza doğru girmiş yeni bir rapor dün yayınlandı. 6. Low Carbon <gülüyor> Economy Index diye bir şey yayınlandı. Pricewater Cooperhouse şirketinin hazırladığı bir şey bu. Düşük Karbon Ekonomisi Endeksi deniyor. Burada baktım. 2013 yani bütünüyle bütün ülkeler dünya geride kalıyor tabi işte, ekonomileri büyük olan ve iyi durumda olanlardan bahsediyorum yoksa Afrika'nın zaten hiçbir katkısı yok yoksul ülkelerin filan ve Çin birinci Amerika Birleşik Devletleri ikinci uzak ara bu ikisi ondan sonra da Almanya Britanya Fransa İtalya geliyor ve diğer Avrupa ülkeleri Türkiye'de 19. sırada yer alıyor 0.9 ile bu da çok önemli bir şey yani dünyanın geri kalanı ise sadece %16.4 bu 19 20 devletin dışında kalan ülkenin dışındaki bütün dünyada %16'lık bir emisyon var yani görünmemiş bir rezalet dengesizlik var ve o yüzden de işte tarihteki en büyük iklim yürüyüşü de Eylül'ün sonunda sonlarında New York şehrinde ağırlık merkezi olacak ve çok ciddi bir direkt eylemlerde doğrudan eylem hareketlerine de tanık olunacak çok büyük bir eylem var Türkiye'de de burada depoda Bizim hemen bitişimizdeki depoda yapılacak iki günlük toplantılardan da bahsettik. Bu hafta boyunca ve önümüzdeki hafta boyunca sık sık bu olaylardan bahsedeceğimiz belki de ondan sonrasında da doğaldır. Çünkü dünya gerçekten kıyametin eşiğine gelmiş durumda. Açık gonna try to make you mine. You don't love me now, but I've got time. I've seen you look at me with home desire and weather. When we kiss girl the flames grow higher and higher and higher Oh you touch my hand And make me feel That I'm a man And love is real And then you look at me With warm desire And where there's smoke Where there's fire When When we kiss girl, the flames grow higher. Evet Açık Radyo'da Açık Gazete programı devam ediyor ve biraz önce Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmaz anlamına gelecek bir parça çaldık. Where There's Smoke There's Fire, Blues Project adlı gruptan Danny kalbın doğum günü 1942'de New Yorklu bir Amerikalı blues gitaristi ve Blues Project adındaki grubunda kurucu elemanlarından biri. Ona da bir günaydın dedik bu şekilde. Evet son olarak şeyi de iki kelime daha edeyim ve bitirelim. Bu şeyde çok ciddi bir toplantı da oluyor. Yani şeyi sözüne ederken yeni bir Britanya'daki yeni bilim Festivali yapılmış Birmingham'da ve yaban e, ürünleri yaban tahılları filan e, türleri üzerine çalışma yapmışlar ve Orta Doğu'da e, mümbit ya da bereketli hilal denen bölgede Arap çölleri Ürdün, Filistin, İsrail, Suriye, Lübnan, Türkiye ve İran, e, Irak ve İran'la biten bölgede e, bizim gelecekteki yiyecek ...güvenliğimizin deposu orada... ...emniyeti orada demişler... Ee, ...mesela hiçbir Britanya'da... ...yerel... ...buğday filan diye bir tür yok... ...hepsi oradan gelmiş dünyaya... ...çeşitli yerlere... Afrika'dan vardı mı geçmişler? Benim bildiğim İngiliz şirketleri... ...Suudi Arabistan şirketleri... Gıda, ...şimdilik gıda için olmasa... ...biyodizel üretmek için de olsa bazı bölgeler satın alıyordu Parsel parsel. Bazı bölgede büyük büyük parseller satın oluyordu Afrika'da. Evet. Devam Şimdi... ediyor herhalde. Hepsi bir arada işte. Yalnız yani 9 milyon 2050'de olduğu zaman bu yaban türlerini korumak zorundayız. Çünkü aksi takdirde yiyecek, beslemek imkansızdır diye ayrıntılı ilginç bir haber vardır. Lauren McCauley'ın Haber, imzalı haberi bu da Dream'den ayrıntısına bakarız. Yani felaket haberleri dünyanın sonu haberleri devam ediyor. Ama şeyde, e, dün de sözünü ettik bugün de devam edelim. Disruption diye bir film var. İklim aktivistleri çok ustaca hazırlanmış 52 dakikalık yani bir saatten biraz az bir belgeselde artık bu kuru lafı boş lafların da hiç, hemen hemen hiç edilmediği ve doğrudan doğruya yıkım anlamına geliyor ya disruption evet. kelimesi o ikili anlamak mümkün filmi de görüldüğü zaman filmi de seyrettiğiniz zaman hem bu iklim ve medeniyetin bildiğimiz haliyle yıkımına yol açacak bir durum hem de sistemin yıkılması ve ancak bir toplu hareket yaratılarak kalkışılarak bir kalkışma yapılarak mevcut sistemin e, bu haline son verilmesi durumu e, söz konusu. Onun üzerine de e, mesela Climate Justice Alliance diye iklim Adaleti ittifakı diye bir kuruluş bir hafta boyunca 17 Eylül'den 24'üne kadar doğrudan eylem çağrıları yapıyor. Yani Birleşmiş Milletler zirvesinde toplanırken polis izin vermese bile polisle de, de belki tutuklanmayı da göze alarak gözaltına almayı göze, göze alarak girişeceklermiş. Ya da Flood Wall Street diye bir şey var. Wall Street'i yani Amerika'nın finans merkezini de basalım. Yani seller gibi basalım anlamına gelen bir hareket var. Böyle yerel Yiyecek inisiyatifleri, grupları da kurulmasına başlamış ve bunlarla yani vatandaşlığın şeyin son yazısından da görmek mümkün bunu Chris Hedges'ın Truth League'deki sitesinde vatandaşlık artık hikaye oldu diyor. Yani demokraside hikaye oldu tamamen bir farz oyun şeklinde ceryan ediyor aslında geri alabilmek istiyorsak vatandaşlık haklarını, demokrasinin ne demek anlamına geldiğini yani bir seyirci olmaktan vazgeçeceksek basit bir televizyon seyircisi gibi o zaman bir şansımız olabilir. Bu doğrudan eylemlerle başka türlü de olabilecek değil. Bu arada Manhattan'da da insanlara karşı sokakların dışına izinsiz diye gidenlere karşı da bariyerlerin Hazırlanmakta olduğu haberleri de geliyor. Bakalım ne olacak diyebiliriz. Öte yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin militarizmi tam bir kaos getirdi. Obama şimdi bir IŞİD'e karşı bir savaş ilan ediyor. Orta Doğu'da bir cevap bekliyormuş. Yani Türkiye'de dahil olmak üzere. Türkiye'den de mesela şey var ama Suriye ve Irak'ta dehşet saçan IŞİD'in elinde makine kimya endüstrisi damgalı çok sayıda mühimmat oldu ortaya çıktı diye bir haber var. Amerika'da bu cephanenin peşine düştü diyor. Bugün Hüseyin Özay'ın haberi Taraf Gazetesi'nden. IŞİD'de MKE mühimmatı diye bir şey. Hegel'da Türkiye'ye gelmiş. IŞİD'e karşı mücadelede de yardım İsteğiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma, Savunma Bakanı artık Başbakan'la görüşmüyor. Bu gibi durumlarda Cumhurbaşkanı ile konuşur hale gelmişler. Ankara'da toplantılar artık Cumhurbaşkanı ile geçiyor yetkili olmadığı halde anayasaya göre böyle bir durum var ama onun üzerinde durmayalım. Ve geçelim 10 işçinin mezarı durumu. Yeni Türkiye cinayetleri diye veriliyor Çok vahim o 10 işçinin ölümünde Sorumluluğu inşaat sahibinden Şirketlere kadar herkes birbirinin üstüne atıyor Ama vahim ihmallerle ilgili şu sorular Hala cevapsız demiş Hürriyet gazetesi Ve torunlar G.Y.O Mesai saati dışında asansör görevlileri orada değilken neden işçi çalıştırıldı diye önemli bir soru sormuş Hürriyet. Asansörün bakımı neden zamanda yaptırılmadı? Bu aynı. Ondan sonra bir başka şirket GEDA Majör asansör firması daha önce de arızalanan asansörle ilgili şikayetler verken neden önlem almadı? Sistemi devre dışı bırakmadı. Üçüncü soru NCA ya da NCA denetim şirketi. İş güvenliğiyle ilgili ihmalleri neden denetleyip rapor etmedi? Gerekiyorsa neden inşaatı durdurmadı ve neden hala susmaya devam ediyor? Ve dördüncüsü Çalışma Bakanlığı'na bir soru. Neden ihmallerde inşaat durdurma cezasını esnetip para cezasına çevirdi? Müfettişlerin baskı altında olduğu doğru mu diye de sormuş. Yok, yok. Yalnız şöyle bir düzeltme yapalım. Susmuyor torunlar inşaat. Hatta torunları inşaatın sahibi Aziz Torun... Bu 10 işçinin yaşamını yitirdiği Mecliköy'deki Torun Center şantiyesi ufak da düzeltme yapayım ben likör fabrikası demişim dün. Gürhan Ertuğrul düzeltti ona da bir günaydın diyelim buradan. Torun Center şantiyesi önünde toparlanan bir grup işçi var dün ve kanlı baretleriyle eylem yapıyorlar. Ardından sahip patron en üstteki patron Torunlar İnşaatı'nın sahibi Aziz Torun'un eylem yapanlar bizim işçimiz değil başka yerlerden gelip eylem yapıyorlar diye Provoke, et, provoke, et, e, provoke ettiğini söylüyor buradaki kişilerin olayı. Ardından işçiler de iş yeri kartlarını çıkarıp kameraya gösteriyorlar. Biz buranın çalışanlarıyız diye. Zaten e, ben de hürriyeti savunmak adına söyleyeyim. Ve konuşmayan NCA ya da NCA şirketinden bahsediyordu. Denetim şirketi neden bir açıklama yapmıyor diye. Ya da bakanlıkta Susuyor ama şey konuşmuş. Evet torunlar konuşuyor konuştukça da bir şey de olmuyor aslında batmıyor batması gerekirken borçluda hisseleri biraz düşüyormuş öyle mi yani yüzde Çok güçlük mi? falan ben anlamam bu işlerden sert düşüş diye yazıyorlar gazetelerde ama e, cenazelerde memleketlerine toprağa verilmiş asıl konu bu galiba okul masrafını karşılamak için inşaatta çalışırken can veren bu üniversiteli Hıdır Ali'nin babası Mustafa Genç Başbakan Davutoğlu beni telefonla arayarak başın sağ olsun yaşanan bir kaza yapabilecek bir şey yok dedi demiş. Ee, baba Mustafa Genç de ona başının sağ olup olmadığı sizi ilgilendirmez. Siz cinayet işlediniz. Hepimizi, hepinizi mahkemeye vereceğim diye cevaplamış. Bu Telefon görüşmesinde de böyle bir diyalog gerçekleşmiş. Hayır böyle olmamış. Bütün bu söylediğin yalan. Tabii oldu. Ee, böyle demiş, çünkü demiş başbakanlık. Öyle mi demiş? Evet. Hürriyet gazetesi başbakan. Valla başbakan'a mı inanıyorsunuz yoksa çocuğu ölen babaya mı inanıyorsunuz deseniz benim cevabım tahmin edersiniz tabii ki. Böyle ben hürriyetten okuyayım gene İstanbul'daki asansör faciasında yaşamını yitiren 21 yaşındaki Hıdır Ali Gencin cenaze töreninde babası Mustafa Gencin başbakan beni telefonla arayarak başın sağ olsun yapılacak bir şey yok dediğini ben de ona başımın sağ olup olmadığı sizi ilgilendirmez. Siz cinayet işlediniz dedi. Hepinizi mahkemeye vereceğim dedim dediğini. Bu sözleri Başbakanlık tarafından yalanlanmış. Tamam mı? Tamam. Başbakan Davutoğlu bir şöyle bir böyle bir diyalog kesinlikle yaşanmadı demiş. Davutoğlu'nun ilk minik krizi bu olabilir. ne ölen işçinin babasının ne de başbakanı yalan <gülüyor> makinesine bağlamamız söz konusu olamayacağına göre o durum ortada. Telefonla bizzat aramış ve ailelere başsağlığı dilediği doğru ama Mustafa Genç'le böyle bir diyalogun hiçbir şekilde yaşanmadığı belirtilmiş. Tamam Artık dinleyicilere bırakalım kimin doğru söylediğini. Yalnız ölen işçiler için kanlı baretlerle eylem yapan işçilerin olduğu kesin. Selahattin Demirtaş'tan da bir açıklama yapılmış. 50 bin defa sizin şirketiniz batsın, tek bir işçi arkadaşımın tırnağına sizin şirketleriniz kurban olsun demiş. 11 kişiye şu ana kadar da mezar oldu inşaat demiş. Başka bölgelerde de işçilerin yaptığı eylemler vardı mesela Halkalı'da Tema Park isimli bir sitede inşaatında çalışan yüzlerce işçi o görüntüleri de görmenizi öneririm evet, ee, çalışma gördüm. koşullarının kötü olduğu gerekçesiyle bir eylem yapıyorlar ve çalış, yani resmen akıyor ee, güru halinde akıyor işçiler evet. o şantiyenin arasından çalışma koşullarından şikayet edilmesi gibi bir durum söz konusu ama şikayet edilen durum yemekten böcek çıkması gerçekten de böcek kurt var yemeğin içerisinde böyle plastik şeylere konulan yemeğin içerisinde Einstein filmlerini geldi hatırlama şimdi birinci yani 1920'lerdeki filmlerden bahsediyorum bu daha vahşi hali galiba ya yani sonuçta bir tarafta şey var böyle fast foodlarda yemekler var patronların yedi ultra lüks yemekler var ama plastik kaplar içerisinde verilmiş kurtlu yemekler hala görülebiliyor burada. Ama Tema Park orası. Evet de şöyle. Bunun teması da bu olabilir mesela kurtlar. Yemekteki kurtlar. Kurtlar vadiste olabilir. Yani Tema Park projesinin yetkilileri de sorunun çözümü için görüşmeye başladıklarını söylemiş. Aa, iyi. Ne diyecekler artık kurdun yarısını koyacağız yarısını koymayacağız diye. Mi? Yok, ne ne tartışıyorlar ki? bundan sonra ne kurt koymayacağız mı diyecekler ne, ne görüşüyorsunuz bu arada Bursa'da Neden fabrika önünde eylem yapan işçiler iş yeri sahibinin çıkışına izin vermemişler bu da milliyetin haberi hürriyetten milliyetten okuyoruz bu haberleri ve evet, 24ten de var Bursa'da 7 ay önce kapanan bir fabrika işçi, fabrikanın işçileri tazminat alamadıkları gerekçesiyle eylem yapmışlar Demirtaş organize sanayi bölgesinde ciddi eylemler var okulların açıldığını, masrafların arttığını ve kanundan doğan hakları olan e, tazminatı alamadıklarını. Bırakın ödeme yapmayı yazılı bir teminat bile vermedi diyorlar. Bu arada müjdeler olsun, Sama'daki ışıklar Maden Ocağı yeniden üretime başlıyormuş. 301 madenci 13 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Akıl almaz bir trajediyle ve başbakanın da, Victoria İngiltere'sinden örneklerle savunduğu bir şeydi bu. İnşaatlarda 9 ay içinde en az 272 kişinin öldüğü bizim sık sık özellikle cuma günleri her hafta vermeye çalıştığımız bir bilanço var. Adalet Arayana Destek Platformu'nun hazırladığı Bir Umut Derneği tarafından da aynı şekilde yayınlanan bir şey bu. Yaklaşık bu Almanak iş cinayetleri Almanak, uzun süredir yayınlanıyor. Biz de e, Soma olayından sonra Soma'da meydana gelen felaketten sonra haftanın sonunda cuma günü e, geçtiğimiz seneyle kıyasladık içinde bulunduğumuz e, günlerin eğer elimizde rakamları varsa e, yeni yeni çabalar da var mesela T24'te bir haber var e, yeni bir açık data e, madenciliği ile beraber işçi ölümleri artık hesaplanmaya başlamış Türkiye'de. Türkiye'de işçi ölümleri veri tabanı deniyor buna Soma faciası ve madencilik sektörünün yanı sıra 20 iş kolundaki güncel verileri kapsıyormuş Ama bir diğer taraftan baktığınız zaman da Yani BBC'nin yardımıyla beraber de yapıldığı söyleniyor bu projenin Bir Umut Derneği bunu çok uzun zamandır yapıyor Ve kendi çabalarıyla ayakta kalmaya çalışıyor Bir Umut Derneği ve adalet arayana destek platformu Hem işçi ailelerinin yanında hem sokakta hem de bunların takibi için Bu tip platformlarda çabalarını sarf etmeye devam ediyor yani günde 1,2 işçi yapıyor ki akıl almaz bir şey. Sadece inşaatlardan bahsediyoruz. Her gün bir kişi ölüyor. Ve ölen işçilerden beşi de 15 ila 17 yaş çocuklarıymış. Yani 15 ila 17 yaş arasındaki çocuklar da beşi ölmüş. 155 işçi yüksekten düşerek ölmüş. Artık buna bir kaza, ihmal bile denemez. Yani bu Hakikaten rezaletin büyüğü yani 2014'te 155 işçi yüksek katlardan düşerek ölmüş. Türkiye zaten İstanbul'da en büyüğü oluyor. Bu kazaların en çok görüldüğü yer. Çünkü zaten gökdelenlerin de en çok görüldüğü şey ülkesi aslında şehri Avrupa'nın. Bu arada Cumhuriyet Gazetesi'nde ilginç bir şey var. Yükseklik talimatı da yükseklik demişken e, Aoğlu inşaatını nasıl yükselttiğini telefonda it, itiraf etti diyor. Aykut Küçükkaya'nın haber takibi var sürekli bu tapelerle ilgili. 17 Aralık hükümet, yolsuzluk, hırsızlık, suistimal e, fezlekelerinde yer alan yasal dinleme kayıtları yani mahkeme kararıyla yapılmış kayıtlarda İstanbul'u çevreleyen yüksek binalara nasıl izin verildiği ortaya çıkıyormuş. Ali Ağaoğlu mesela Bakırköy'de 63 metre yükseklik izni verilen projesini 70 metreye nasıl çıkarttığını anlatmış. Bir numaranın Rica talimatıyla. Ederim. Rica ederek. Bir numaranın talimatını aldım hmm. demiş. Bir mesela kim? bunu Eski, cumhur, eski başbakan şimdiki yeni cumhurbaşkanım acaba? Bilmiyorum öyle Bilmiyorum. olabilir. Evet öyle diyor. Öyle mi diyor? Haberde 7 diyor mi? metrelik bir jest yapmış. Ağoğlu belediyenin 63 metre olarak izin verdiği projesini bakanlık tarafından 70 metre olarak onaylanmasını şöyle anlatmış. Bakan yapmadı bunu. Bakana da direkt talimat verildi. Sayın Başbakanımız verdi onu açık söylemiş tamam işte, demiş. Evet, Yalnız demiş. şöyle bir şey olsaydı bunu telefon görüşmelerinde değil de katıldığı bir show programında televizyonda söylemiş olsaydı herhangi bir yasal yaptırım uygulanır mıydı yine de kendisi hakkında. Hayır, Bence uygulanmaz. Uygulanmaz. Bunu tapede söylemesi ben yani. Böyle bir durum söz konusu değil. Benim elimde son bir haber var. Geçtiğimiz hafta 3 Eylül akşamı daha doğrusu Antalya'nın Kaş ilçesinde bir otelde çalışan 20 yaşındaki Mahir Çetin ve Vedat Çetin 30 kişilik bir grubun saldırısına uğruyorlar. Pis Kürtler denilerek. Saldırıcı sonucu, sal, bu saldırı sonunda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mahir Çetin hayatını kaybedip ölüyor. Ölüm ardından hazırlanan otopside Çetin'in darp sonucu beyin kanaması geçirmesine bağlı olarak hayatını kaybettiği söyleniyor. Ee, Durde Öççü'le ve Milliyetçiliğe Durde platformu Antalya'da Kürtçe konuştuğu için öldürülen Mahir Çetin'in cinayetinin varlık tarafından üzerine kapatılmaya çalıştığını söylüyor. E, bugün de saat 19'da bir basın toplantısı düzenlenecek. Bu basın toplantısında da e, bu konuyla alakalı bir açıklama yapılacakmış. Biz de yarın aynı şekilde aktarabilme fırsatı bulabiliriz galiba bu acı durumun. Sadece Kürtçe konuştuğu için sokak ortasında linç edilerek öldürülen e, 20 yaşındaki bir işçinin hikayesi bu. Evet. Antalya. Yani e, işçi ölümleri cenneti diye bir şey var zaten ama bu ırkçılık yeni ölü işçilerin ülkesi diye vermişti yurt gazetesi denetimsizlik ve ihmal can almaya devam ediyor üst başlığıyla manşet haberi buydu ama e, bir de ırkçılık da işin içine bindi zaten Suriye'nin mültecilerin durumu o, malum. Fakat endişe vereceği e ve yapılan silah mühimmat şeyleri ve hala elde olan konsolos ve korumalar, Musul Başkonsolosu ve korumaların akıbeti yani bayağı bir acayip bir durum var. Bu arada da Gezi Parkı'nın intikamı alınmasına, olaylarına ilişkin hükümeti yıkmaya teşebbüsten yargılanacak olan Çarşı Beşiktaş, Çarşı üyeleri hakkında çok ilginç suçlamalar da var müebbet, ağırlaştırılmış müebbet istedikleri gibi hükümeti yıkıp işte Cumhurba başbakanlık bürosunu basacaklardı el koyacaklardı diye bu da çok değişik yani dünyanın en ilginç iddianamelerinden birini oluşturuyor. Şimdi de işte kız arkadaşına hava atmak için eylemlere katıldı köfte ve pizza masraflarında iddianamede yer aldığı belirtiliyor böyle tuhaflıklar var bunları da geçiyorum. Şimdilik kapatalım. Açık kastedi. Ahmet İnsel'le ufuk turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Bugün Fransa'dan da gelmiş. Alpıcı bir haberin ışığında bu Işit meselesini biraz konuşalım demiştik. Dört Fransız gazeteci serbest bırakmışlardı. Ondan evet, Türkiye sınırında bırakmışlardı hatırlayacaksınız. Evet. Ondan sonra onların açıklamaları var. Bir de başka yeni gelişmeler oldu. Birazcık onlardan bahseder misin? Evet. Evet. Özellikle bir Fransız cihatçımı mı diyelim, İslami, Irak, Şam, İslam Devleti bünyesinde bir yıldan fazla süre Suriye'de bulunmuş bir Fransızın, Cezayir kökenli bir Fransızın yakalanmasıyla, bazı ıı, çevreler ıı, özellikle bu bazı gazeteler ıı, epeyden biri gazetecilerin bildikleri fakat ıı, savcıların ıı, soruşturmaları yürüten savcilerin ıı, basında yer almasını pek istemedikleri için yayınlamadıkları bilgileri yayınlamaya başladılar. Niçin ıı, basında yer almasını istemedikleri bilgiler? Çünkü ıı, şu anda ıı, İşidin elinde veya İslam Devletinin elinde e, takriben 15 civarında batılı e, rehin var. Suriyeli Sur ve diğer ülkelerden e, rehinlerin sayısını e, çok daha yüksek elbette. E, fakat onların maalesef izleyeni takipçisi e, yok gibi. Dolayısıyla esas e, projektörler batılı e, rehinler üzerinden oluyor. Her şeyde olduğu gibi burada da bir eşitsizlik tabii ki. Çok büyük, çok vahim bir eşitsizlik söz konusu. Toplam kaç ee, gazeteci var tahmin ediliyor dedi? Takriben dedim. 15. Evet. E, takriben 15 civarında e, gazeteci ve e, gazete şey e, insani yardım görevlisi falan filan evet. e, 15 civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu e, işinin elindekilerden bahsediyorum. Zaten diğerlerinin de çok fazla yok. Diğerleri bu tür rehin alma operasyonlarını yapmıyorlar. Çok fazla yapmıyorlar veya bildiğimiz kadarıyla yapmıyorlar. Bu yakalanan kişi Mehdi Nemuş, 28 yaşında bir Fransız. Fransa'nın kuzeyinde, Lille bölgesinde doğmuş. Çok erken yaşta, daha doğrusu... Babası bilinmiyor. Annesi çocuğun bakımını çok erken yaşta biraz anneannesine biraz da devlete bırakmış. Anneanne ile yetimhane arasında gidip gelmiş bir çocuk. 14-15 yaşlarına itibaren küçük suçlara karışmaya başlıyor ve 22 yaşına geldiğinde... Yaptığı bir dizi suçtan dolayı e, özellikle bir e, küçük e, süpermarketin, e, küçük marketin daha doğrusu e, soyulması e, vakasına karıştığı için 5 yıl ha hapis yatıyor. Hapisten çıktıktan sonra da e, 2012 Aralık ayında e, Belçika'ya gidiyor. Zaten e, babaannesi, anneannesi Belçika sınırına yakın bir yerde oturuyor. Belçika'ya gidiyor. Ve oradan e, Londra, Meyrut e, üzerinden İstanbul'a gelip işi de dahil oluyor. İşi de dahil olduktan sonra da e, orada e, kendisiyle ne yaptığını bildiğimiz e, olay e, Haziran ayından itibaren daha doğrusu evet Haziran 2013'ten itibaren e, kaçırılan dört Fransız gazetecinin gardiyanlığını yapmış olması. Halep'te Eski Göz Hastanesi'nin Bodrum katında tutuluyor e, bu rehinler. E, Amerikan gazeteci, Amerikalı gazeteciler var. Bu başı kesilerek öldüren gazeteci Foley'in e, orada olduğunu söylüyor şimdi e, Fransız gazeteciler. Ona çok işkence yapılmış. E, öldürülmeden önce de çok işkence yapılmış. E, ve bu, e, bu gardiyanların büyük bölümü e, Fransızca konuşan Belçikalı veya Fransız batandışı militanlar cihatçılar çok kötü muamele yapıyorlar ve aynı zamanda da bu daha da fazla Suriyeli rehinlere veyahut esirlere mahkumlara ne nasıl tabi nasıl rehine, evet rehine mi diyeceğiz yani Suriyeliler rehine mi de onu da bilmiyoruz. Çünkü rehine bir fidye karşılığı, bir şey karşılığı elde tutulan kişilerdir. Suriyelilerin karşılığı elde tutulduğu da meçhul. Belki bir kısmı fidye için tutulmuş olabilir. Ve çok kadarca dağlandıklarını söylüyor gazeteciler. Bugüne kadar susmaların nedeni de kendileri serbest bırakılırken konuşursanız, burada yapılanları anlatırsanız, buradaki rehinle, rehineleri e, öldüreceğiz tehdidi nedeniyle konuşmadıklarını söylüyorlar o kadar ki hatta e, serbest bırakılan gazetecilerden bir tanesi bu tehdit unutulmasın diye serbest bırakılırken parmağını kırmışlar unutmasın diye e, dolayısıyla e, Bey, Bu hangi gazetelerde çıkıyor bu hangi gazeteciler bu, bu dört gazeteci e, zamanında radikalde bunlarla ilgili bir haber yazmıştım zaten ben e, dört Fransız gazetecisi e, aralarında e, birkaç tane e, bir, iki tane gazeteci bir fotoğrafçı var e, bir tane de e, serbest gazeteci var e, bu e, gazeteciler Liberasyon ve Le Monde gazetesi bu haberi e, e, geçen cumartesi günü yayınladı yani e, bu e, yakalanan e, Mehdi Nemmuş'un e, Fransız gazetecileri e, gardiyanlığını işkence yapanlardan biri olduğu bilgisini yayınladı. Ne, Mehdi Nemmuş'un yakalanması e, e, hemen bu, bu, pardon bu haberin yayınlanması hemen ardından da Fransız gazeteciler konuşmaya başladı ama bu haberin yayınlanmasından da şikayetçi olduklarını oradaki e, e, rehinlerin rehin olan kişilerin rehinelerin e, Hayatlarından endişe duyduklarını söylediler ama haber artık yayılmıştı. Ve ondan sonra anlatmaya başladılar o gelişmeleri. iki günden beri çeşitli yerlerde Nikola Enen örneğin, şimdi çalıştığı Lefuan dergisinde, haftalık Lefuan dergisinde bir uzun anlatısı var. Başına nasıl kendisine kötü muamele ve işkence yapıldığına dair özellikle de Mehdi Nemuş'un. Mehdi Nemuş'un yakalanması ilginç çünkü izini izlediğimizde bütün bu işit çerçevesinde yer alan sayısını çok iyi bilmediğimiz, bilinmeyen ama bugün 3000 civarında olduğu tahmin edilen yabancı kökenli cihatçı e, figürünün Batı Avrupa'dan gelen özellikle Amerika ve Batı Avrupa'dan gelen yabancı kökenli cihatçı figürünün e, ilginç bir örneği belki prototipini oluşturuyor. E, Mehdi Nemmuş e, 2013'ün e, sonunda e, şeyden e, Suriye'den ayrılmış ve e, Türkiye üzerinden Geçerek İstanbul'dan geçerek e, Frankfurt'a gelmiş ve Frankfurt'a geldiğinde de Fransız polisi kendisi hakkında zaten tehlikeli kişi e, sinyalini verdiği için Frankfurt e, hava alanında Frankfurt gümrük veya sınır polisi e, kendisinin Frankfurt'tan geçtiğini bildirmiş. Ama ondan sonra izi kaybolmuş ve Belçika'da 24 Mayıs'ta e, ki meşhur e, Yahudi Müzesi katliamını 4 kişi öldü biliyorsunuz öldürüldü orada Yahudi Müzesi katliamını yapmış arkadan da bir hafta sonra da Marsilya'da yakalandı e, bu nasıl e, yani nereden biliyorlar bu müze katliamını onun gerçekleştirdiğini ve nasıl yakalanmış o konuda da e, bilgi var mı? E, 31 Mayıs günü e, e, Brüksel <gülüyor> Amsterdam'dan gelen bir otobüsü Marsilya'da gümrükçüler e, uyuşturucu e, şüphesiyle e, rutin bir e, işlemle uyuşturucu şüphesiyle arıyorlar. E, kişi Bu kişinin e, isminin tehlikeli kişiler listesinde olduğunu e, görüyorlar. Aynı zamanda bavulunu açtıklarında da bavulunda e, bir e, kabzası e, çıkartılmış Kalashnikov tüfek. 250 civarında mermi. Bir F38 tabanca e, onun mermileri e, üzerinde e, e, Arapça e, IŞİD yani dayış yazan beyaz bir çarşaf e, ve e, bir e, kamera bu GPO kamera dedikleri bu galiba başa takılan ve yaptığınız işleri e, anında e, kaydeden bir kamera e, buluyorlar. Bu Kalashnikov tüfeğin e, Belçika'daki e, Suikast sırasında kullanılan tüfek olduğunu iddia ediyor polis e, yaptığı araştırmalardan ve e, kendisinin e, bu suçu, e, bu bu bu cinayeti, bu katliamı e, işlemiş olduğuna kanaat getirdikten sonra da 24 e, Temmuz'da e, Belçika'ya iade ettiler yargılanması için e, Mehdi Nemuşu. Mehtim Namun şu anda konuşmayı reddediyor sadece dolayısıyla yani biraz elde silahlar ve bazı kayıtlar var açık biçimde yapılmış zaten kendisinin anlaşılan bu kamera kaydını Belçika'daki Brükseldeki katliamı doğrudan kendi katliam yaparken kaydetmek amacıyla taşıdığı ama bu kaydı başaramadığını da belirtiyorlar çünkü bir kayıt başlangıcı var katliamla ilgili elinde silahlarla falan 40 saniyelik bir bölüm olduğunu ama devamının gelmediğini söylüyorlar. Bu şeydeki ee, mi Yahudi müzesindeki? Evet Yahudi müzesinde evet. Yani şey de var. Bunun kısmi bir belgesde çıkmış öyle mi? Evet, kendisinin o, o kamera kaydında 40 saniyelik bir gizli bölümde 40 saniyelik bir küçük kayıt var ama katliamın kendisini göstermiyor. Mehdi Nemuş'un elinde silahla silahla ve maskeyle işte elinde siyah eldivenlerle bunu yapacağına dair beyanın olduğu bir bir kayıt. Müzede e, kaç kişi? Yani. E, dört dört kişi, evet, dört kişi? Dört kişi miymişti? Evet kişi. Dört kişi öldü. Müze çalışan kişi. çalışanı. Biz, yani. biz müze çalışanı, üç ziyaretçi. Hmm. Evet. E, Mehdi Demuş'un e, profilini anlatan e, Mehdi Demuş e, bir vaka. Şimdi e, diğer e, vakalar tabii ki bu. E, bu ülkeler işit çerçevesinde gazetecilerin giderek anlatmaya başladıkları ve başka gazetecilerin de bildikleri fakat bugüne kadar bu oradaki rehin esir olmuş kişilerin hayatlarını korumak için konuşmadıkları ellerindeki bilgiler giderek hızla ortaya dökülmeye başladı ve bunlar bunların arasında en önemlisi tabi bütün bu rehine endüstrisi dedikleri endüstrinin aslında sadece para e, kazanmak için değil e, esas itibariyle ideolojik bir işlevi olduğu ve oradaki cihatçıları e, işte batıyı nasıl dize getirdik, Yahudileri nasıl dize getirdik e, e, propagandasını e, yapmak e, amacıyla e, gerçekleştiğini en çok aranan konusunda e, rehin almak için rehini almak için en çok aranan e, yurttaş e, ülkelerinde Amerikan yurttaşları, Fransız yurttaşları özellikle bu peçe yasa nedeniyle e, laikliğin e, radikal laikliğin kalesi olarak görüldüğü için Fransa, Amerika Birleşik Devletleri malum sebeplerle ve eğer Yahudiyseniz tabii hiçbir şansınız yok e, hayatta kalmak için e, ellerine düştüğünüz zaman e, böyle bir yerarsin de olduğunu söylüyorlar yani. Esirler ve gardiyanlar Bazı rehinelerin yakın zamanda Bazı rehinelerin biraz uzun bir süre sonra Bazılarında hiçbir zaman Serbest bırakılmayacaklarını Bildiklerini söylüyorlar Bu Fransız Dört gazetecinin rehin Serbest bırakılmalarından Birkaç ay önce örneğin Rehineler arasında olan bir genç Rus'u Alıp herkesin gözü önünde Öldürmüşler mesela biz bu haberi hiç almadık Bu Rus'un öldüğüne dair bir bilgi Belki Rusya'da Olmuştur ama doğrusu bugüne kadar ben bir e, IŞİD'in oradaki bir Rus e, esiri rehineyi öldürdüğüne dair bir bilgi hiçbir yerde rastlamamıştım. Hmm. Öldürmüşler. E, Amerikalı gazetecilerin e, daha sonra nasıl öldürdüğünü biliyoruz. Burada bir e, ileri noktaya geçildiğini e, tahmin ediyorlar. E, yani bu o tarihten itibaren giderek daha fazla... E, öldürmeleri, bu cinayetleri Amerikalı gazetecilerin vakasında olduğu gibi artık açık bir propaganda yöntemine e, dönüştürdüğünü söylüyorlar. Bu e, cihat e, için e, işit saflarında e, yer alan e, aşağı yukarı iki seneden beri 12 bin civarında yabancı başka ülkelerden Suriye ve Irak dışındaki ülkelerden insanların geldiği tahmin ediliyor. 12 bin civarında Tabii bunlar kalmıyorlar aynı Mehdi Nemuş gibi bir müddet kalıp ondan sonra başka yerde başka eylemlere gitmek üzere katılıyorlar. Bunların arasında en yüksek köken itibariyle yurt, vatandaşlık itibariyle en yüksek sayıda olanlar Tunus ve Fas ve Libya'dan gelenler. Suriye Arabistan var Kafkas ülkelerinden gelenler var Türkiye'den gelenler var ve Avrupa ve biraz Amerika'dan gelenler var. Batı Avrupa'dan gelenler de çoğunluğu Fransa, Belçika, Büyük Birleşik Krallık ve Hollanda'dan gelenlerden oluşuyor. Amerika'dan gelenler de ülkeler. 50 ila 100 arasında olduğu tahmin ediliyor. Peki ee, bir şey soracağım bu arada bu yeni çıkan uzun süredir konuşulamayan haberlerde şimdi daha çok yazıldığına göre <gülüyor> bu işidin kuruluşunda kim planlamasında komutan merkezinde kimlerin olduğu yani bunu kimin yönettiği bir ülke mi örgüt mü arkasında bir şey var mı <gülüyor> para kaynakları falan para Konusunda... kaynakları... Bir şey. Biraz daha konuşuluyor. Kimin yönettiği daha çok bilinen bir işte meşhur, kendisini halife ilan eden Ebu Bekir, Bekir El-Badadi ve etrafında ikinci, üçüncü isimler çok fazla bilinmiyor gördüğüm kadarıyla ve en azından söylenmiyor. Büyük ölçüde Sünni aşiret e, reisleri var. Zaten e, e, buradaki bazı bilgiler e, bizim e, 49 e, Türk e, Musul Konsolosu'nda e, esir alınan, rehin alınan 49 e, Türkiye e, yurttaşının da bir e, Sünni aşiret tarafından e, tutulduğunu, on, e, onların gözetimi altında tutulduğunu söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum bir aşiret liderleri sünni aşiret liderleri var ve büyük ölçüde de Irak ordusunda bazı kökenli general veya subaylar hayatta kalmış serbest kalmış general veya subayların da bu, bu faaliyet içinde organize ettikleri söyleniyor ama ne bir geçen... şey pardon bir ufak şey daha soracağım evet. Vice Media diye bir haber kuruluşu diyelim. İlginç filmler yayınladı. Özellikle sonuncusu IŞİD üzerine tam bir böyle 50 dakikalık ya da 1 saatlik bir belgesel film. Bizzat onlarla konuşarak onların izniyle çekilmiş. Orada çok ciddi bir örgütlenme içinde oldukları görülüyor. Yani eğitim, yargı kurumlarını hatta basın sözcüleri ve işte birçok şeyleri var. Propaganda hazırları filan da var yani. Evet. Ellerine geçen ciddi bir para var. E, tahmin edilen e, aşağı yukarı günlük 1,5-2 milyon dolarlık bir gelirlerin olduğu yani bu ayda 45-50 veya 45-60 milyon dolara e, tekabül ediyor. Petrol satışları, e, Rakka'daki petrol e, üretimini denetliyorlar şu anda ve oradan bir petrol satışı yapıyorlar. Bu petrolü nasıl satıyorlar onu bilmiyorum. Evet, e, nasıl satıyorlar? Bilmiyorum bilmiyorum. O konuda bilgiye dinemedim ama bazı iddialar Türkiye üzerinden satılıyor diyorlar. Bazıları e, piyasa değeri 100 110 e, dolar olan varilini 40 dolara, 35 dolara satıyorlar. Spot satıyorlar deniyor. Dolayısıyla herkes alıyor e, bu ucuz petrolü deniyor. Arada e, alıp e, spot piyasasında 40 35 dolara alıp ondan sonra e, piyasa değeri üzerinden satıp büyük kar ediliyor deniyor. Bilmiyorum. Yani bu, bu ne, nasıl satılıyor? Bu petrol denen şey Irak petrolünü e, satmaya kalktıklarında e, e, Irak Federe, e, Kürt Federe e, yönetimi örneğin e, petrol tankerleri durduruluyor. Bu böyle katır sırtında satılacak bir şey değil. Ama nasıl satılıyor bilmiyorum. E, bu bir muamma ve bu ciddi bir e, gelir kaynağı. E, diğer taraftan tabii aldıkları haraç vergi ve yardımlar var. E, dolayısıyla bu rehinelerden alınan fidyelerin e, bütçesinin %5'inden ne bile e, temsil etmediği dolayısıyla Fidi endüstrisi lafının aslında ideolojik boyutunun gelir boyutundan daha yüksek olduğunu e, ifade ediyor gözlemcilerin bir kısmı en azından. Ama öteyden da şeyler de var tabii yani mesela Nurcan Baysal'ın yapmış olduğu bir e, mülakat e, bir röportaj vardı aslında Diyarbakır'da evet. EZİD'lerin e, kaçak yollardan da gelen Evet. T24'te ve orada ciddi ölçüde işte kadınları köle olarak sattıkları finan yani 19 köyden 2000'e yakın eziydiği evet. kadını cilerin götürüp işte 130 dolara mesela Suudi Arabistan'dan gelenlere sattıkları gibi Şimdi bir ayrıntılar var. Kaçan bir kızın biliyorsunuz bu satılıp da kaçan kızlardan bir tanesi veya çocuklardan bir tanesinin anlattıklarına göre öyle Suudi Arabistan'da falan değil Musul'da bir, bir sünni kabileş aşiret reisi satın almış bu çocukları köle pazarında. Şimdi Musul'da köle pazarı mı var? Anladığım evet. kadarıyla Musul'da Hı -hı. köle pazarı var. Yani bu göz göre göre olan bir şey. Ve alanlar da e, zorla almıyorlar Musul'daki veya civardaki. E, insanlar şeyleri alıyor Suudi Arabistan'a falan gitmeye gerek yok. Orada oluyor çoğu iş. E, ama para gelir itibariyle bakıldığında tabi bunlar diğer gelirlere neziden cüz'i kalıyor. Yurt dışı bilgilerine gelirsek e, e, önemli bir e, Kaynak yurt dışında e, bu e, İslam Devleti'nin e, propaganda kuruluşu olarak çalışan Al Hayat Medya Center. Bu, Al Hayat Medya Center'ın yaptığı bir yayın var. E, Islamic State News diye bir iki sayısı yayınlanmış. Dağbık. E, efendim? İs, Derginin ismi Dağbık galiba. Yanlış mı hatırlıyorum? <gülüyor> Islamic State News İngilizcesini biliyorum. A, Arapçasını bilmiyorum. Adabı olabilir yani Arapçasını bilmiyorum yani official olarak Ondan... çıkan bir dergileri var diye okumuştum ben geçtiğimiz ay e işte bu <gülüyor> evet, doğrudur oysa bu Islamic State News diye Al Hayat Medya Center'ın yayınladığı burada tabi çok detaylı biçimde bir dizi bir dizi Avrupa'da yerleşmiş Avrupa'da faaliyet gösteren Avrupa'dan Suriye'ye bir Irak'a militan devşiren e, kanallarla ilgili e, dolaylı bilgiler var. E, hemen hemen bütün e, Batı Avrupa ülkelerinde Sharia e, for UK, Sharia e, for Holland, Sharia for Amerika gibi siteler e, var ve bu siteler üzerinden esas devşirme sağlanıyor. Bu siteleri hükümetler kapatmaya çalışıyorlar, yenisi açılıyor falan filan. E, ciddi bir e, tabi sayı itibariyle baktığımızda öyle yüz binlerle ifade edilen bir şey değil ama ciddi bir e, özellikle genç sadece Müslüman kökenli ailelerden gelen değil aynı zamanda daha sonra Müslüman olan veya hiç Müslümanlıkla alakası olmayan e, genç çoğu e, küçük suçlarla bulaşmış e, insanların geldiği bir bir tür lejyon ordusu gibi diyebiliriz bu, bu orduya. Biliyorsunuz lejyon ordusunda da gelenlerin geçmişleri sorulmaz, suçları sorulmaz. Sadece e, yeni e, lejyoner faaliyetinde bulunmaları e, onlardan istenirdi. E, bu e, IŞİD e, veya İslam devleti bünyesindeki bu e, yabancı e, militan e, fenomeni e, önümüzdeki dönemde tabi Batı Avrupa ülkeleri için ve Türkiye için de e, çünkü Türkiye'den de giden çok militan var e, Türkiye için de Tunus için eğer e, istikrara kavuşursa Libya için çok ciddi bir sorun e, çünkü bu militanların o ülkelerine dönmesi durumunda e, bir şekilde ülkelerine dönmeleri durumunda nasıl davranacakları aynı faaliyetleri kendi ülkelerinde devam ettirmek isteyip istememeyecekleri meçhul. Hatta bu nedenle Hollanda e, da şöyle bir tartışma başladı. E, bu e, Hollanda vatandaşı olup da bu işlere karışanları Hollanda vatandaşlığını iptal edelim. E, bu çok <gülüyor> yani ee, bu tabi şey artık bilmiyorum. hukukun tamamen ya yani Amerika Birleşik Devletleri şeyde başlamıştı buna Edward Snowden'ın pasaportunu iptal ederek tamamen hukuksuz bir şekilde evet. yürüttü. Yani bu bu yola açıldığı zaman zaten artık hukuk Ar namına evet. pek az bir şey kalmışken zaten medeniyetin sonu diyor zaten tarihinde sonu olabileceğini belirtmişti Chomsky de son yazısında. Yani bir yandan küresel iklim değişikliği yani bu yıkım iklim krizi bir yandan da. Tümüyle bu bütün medeniyetlere beşik olmuş olan Maberayim Nehir ve işte şeyde daha doğrusu bu Dicle Fırat havzasında şimdi artık Mısır eski medeniyetinin yerinde korkunç bir diktatörlük Kudüs'te işte üç büyük semavi dini yetiştiği Kudüs'ten Gazze'ye bu korkunç saldırıların yapıldığı çocukların 500 çocuğun küsur öldürüldüğü böyle bir dünyaya geçiliyor son olarak da işte şimdi şeyde şeyin tepesinde dünyanın en yüksek yerinde ki savaş alanında ziyahen buzulunda Keşmir'de Hindistan'la Pakistan'la boş variller, postallar ve ceset parçaları filan çıkıyor insanların evet. erimesiyle. Böyle bir dünyaya doğru gidildi. Çok kolay olmayacak. Amerika Obama tekrar vurma yolunu seçti. Irak'a yeni asker gönderiyordu. Heradan... Asker kendi Amerikan askeri mi olacak, Irak askeri mi olacak belli değil ama karadan müdahale tabii ki gündemde. İsterseniz zamanımız doldu galiba. Evet. Ee, sadece şunu hatırlatmakla bitirelim hiç olmazsa bir düşün onları düşünmekten geri kalmayalım. Musul'da işidin e, rehin aldığı ikisi kadın, üçü çocuk, 49 yurt isaretlerinin bugün 90. günü. 90. Evet. gün, 3 ay oldu, Peki çok teşekkür ederiz Ahmet, görüşmek üzere. Görüşmek evet. üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık kaste. Açık bilinç. Güven Güzel ile bilim ve felsefe sohbetleri. It is estimated most human beings only use 10% of the brain's capacity. Imagine if we could access 100%. Interesting things begin to happen. Yes, Professor Norman, my name a little rudimentary, but you're on the right track. Thank you. I have access to Merhabalar Güven Bey eh, merhaba, merhaba Günaydın, Merhaba. Günaydın, eh, Günaydın can. Evet, değişik bir giriş yaptık açık bilinç programına bugün. Ne dinledik? Evet, programa Scarlett Johansson ve Morgan Freeman giriş yaptılar aslında. Galiba bu aralar vizyonda olan Lucy isimli filmden bir küçük parçayla girdik. Bu filmde Morgan Freeman dünyaca ünlü bir bilim insan, beyin bilimcisi ve bir profesör galiba büyük bir üniversitenin auditoriumunda öğrencilere işte bir şeyler anlatıyor biliyorsunuz ki bayanlar baylar diyor insanlar beyinlerinin yalnızca yüzde onlu kullanabiliyorlar filmin ana karakteri Scarlett Johansson'da işte bir şekilde bir kimyasal müdahale sayesinde galiba ben film seyretmedim beyninin %10'unu kullanırken giderek daha çoğunu daha çoğunu kullanabilir hale geliyor. Luc Besson'un filmi galiba onun filmlerinden alışık olduğumuz şekilde bir üstün yetenekli kadın ajan haline geliyor. Beyninin %100'ünü kullanır hale geldiğinde girişteki ses kaydı buydu. Şimdi geçen hafta ...beyin boyuyla akıl ve zihinsel kapasite arasındaki ilişkiyi biraz konuşmuştuk. Buradan belki hareketle beynimizin %10'unu kullanıyoruz, %100'ünü kullansak nasıl olur sorusunu ziyaret edelim diye düşündüm. Evet, Hemen ne? şunu söyleyeyim bir. Pardon bir şey Dur, önden bir parantezde... Bu beynin %100'ünü kullanma yetisi Hollywood'a sadece birilerinin ajanım olmayı hatırlatıyor. Yani iklimi kurtarmak, insanlık için iyi bir şeyler yapmak ya da doğa için değil değil mi? E, değil, maalesef değil. E, ajan olmanın ötesinde bir şey daha e, hatırlatıyor. E, borsa'da para kazanmayı, o da Limitless isimli Bradley Cooper'ın oynadığı 2001, e, 2011 senesinden, e, 3 sene önceden bir film. Onun da aslında küçük bir klibi var. Birazdan onu da e, dinleyeceğiz. E, daha oraya gelmeden fakat önce şunu söyleyeyim. Radyosunu da yeni açmış e, ve bu işlerden biraz anlayan insanlar e, şok geçirmeden beynimizin yüzde 10'unu yalnızca kullanıyor olduğumuz iddiası evet. tamamıyla içi boş e, bir iddia. E, bir anlamda bir şehir efsanesine dönüşmüş aslında bir iddia. E, ama Niye içi boş bir iddia olduğunu ve aynı zamanda da niye bu kadar e, cazibeli e, bir iddia olduğunu belki konuşmakta e, fayda olabilir diye düşündüm. E, zihin beyin araştırmaları meselesine baktığımızda aslında birbirine yakın e, ün ve şöhrete kavuşmuş iki tane iddia görüyoruz. Bir tanesi bu %10 iddiası. Ben bunu bir sürü filmde, bir sürü kitapta, pek çok yerde, hatta bazı kişisel gelişim seminerlerinde falan da gördüm. Onu da belki şimdiden söylemiş olayım. Ola ki kişisel gelişim seminerine gittiniz, semineri veren kişi. Biliyorsunuz beynimizin yalnızca %10'unu kullanabiliyoruz ama filan diye başlarsa hemen orayı terk etmek için yeterli Sedat var demektir. Niye bu %10 iddiası e, Doğru olamaz e, Onu biraz tartışacağım Fakat ikinci iddiaya da Değineyim onu da bir başka programda Belki yaparız diye düşündüm O da e, insan ruhunun 21 gram ağırlığında Olduğu ve e, Öldüğümüz anda Ruhun bedeni terk etmesinden dolayı e, Bedenin 21 gram Kadar e, hafiflediği e, 21 gram Bedenin ...başlığıyla adıyla bir film de yapılmıştı. Alejandro Iñárritu'nun yaptığı... ...belki hatırlayacaksınız... ...Şan Benle evet. Amivat falan oynuyorlardı. Bu fikir de aslında bu yüzde on fikri gibi... ...yaklaşık yüz senelik filen bir fikir. Yüz senelik neredesidir esnane. 1900'lerin başında bu iki yüzde on fikri de... ...yirmi bir gram fikri de ortaya çıkmış... 21 gram fikrini ortaya atan kişi Massachusetts'li bir doktor Duncan MacDougall isimli. Aslında bir bilimsel çalışma yapmış altı ölmekte olan hastayla. ve bunu American Medicine isimli bir ciddi bilimsel bir dergide yayınlamayı da başarmış. Ama eee 10, beynimizin %10'unu kullandığımız iddiası ne kadar içi boş bir iddiaysa ruhumuzun 21 gram olduğu ve öldüğümüz noktada e, ruhun bedeni terk etmesinden dolayı 21 gram hafiflediğimiz iddiası da o kadar e, içi boş bir iddia. Wilhelm, Wilhelm Reich da bir aralar böyle bir şeyle uğraşmıştı hı. ömrünün sonlarına doğru yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> Alman e, filozof. E, Wilhelm Reich de bir e, özel bir e, bedenin ürettiği bir enerji e, olduğunu, bunun orgazmla alakalı olduğunu filan iddia ediyordu. E, Reich aslında bence çok ilginç çalışmalar yapmış bir insan evet. fakat hayatın sonlarına doğru sahiden e, bir başka yerlere doğru e, gitmiş aklı ya da zihni söylüyor. E, aslında yaptığı çalışmaların sansüre uğraması, daha sonra sakıncalı bulunmasından dolayı hapse atılması falan gibi e, çok trajik şeyler de var galiba hapiste de ölüyor sonuçta evet. öyle öyle Ben de öyle. Belki bir bir programı da William William Rayhan e, çalışmalarına ayırırız. E, bu 21 gram e, fikri e, dediğim gibi 1900'lerin başından beri geliyor. Fakat hala aslında e, bir takım e, bilim insanlarını e, cezbeden bir fikir. E, ben e, 6-7 sene kadar önce Dük Üniversitesi'nde çalışırken oranın hastanesinin nörologlarından bir tanesi. Yine böyle bir e, ruhun ağırlığını ölçme üstüne bir proje geliştirmiş. Bununla e, Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne NIH'e bir fon için e, başvurmuş ve e, beni de bu e, şeyin araştırma projesinin bir parçası yapmak üzere e, uzunca boyu ikna etmeye çalışmıştı. Bunları belki ayrı bir programda ele alıyoruz. Şimdi bu yüzde on fikrine aslında biraz gelelim. Yüzde on beynimizin yalnızca yüzde onunu kullanıyoruz Düşüncesi ya da bu, bu Efsane ilk nerede doğmuş Nereden geliyor ee, Pek belli değil ee, Bir kısım insanlar bunu e, Kanadalı ünlü e, Beyin cerrahı Wilder Penfield'a atfediyorlar ee, Penfield e, Kanada'da e, iki hafta önce e, Hakan Gürbit de konuğumuzken e, Anlatmıştı Kanadalı nöroşişleyenler e, Amerikalı belki cerrahların e, göze alamayacağı türde e, artık cesaretli mi demeli e, cüretkar işler bazen e, yapıyorlar. Wilder Penfield da öyle bir adam. E, epilepsi hastalarıyla çalışırken e, açık beyin ameliyatı sırasında yalnızca lokal anestezi altındaki hastaların e, beyinlerinin çeşitli yerlerini e, zayıf bir e, elektrik akımıyla simüle ederek bunun nasıl e, sonuçlar verdiğini araştırıyor ve e, görüyor ki mesela görsel kortekste ya da işitsel kortekste e, bazı yerleri simüle ederseniz simüle ederseniz e, hasta bir şey gördüğünü e, ya da bir şey duyduğunu sanıyor. Bu aslında çok şaşılacak bir e, belki fikir değil. Fakat Tenfield'in ...zamanında 1950'lerde son derece yeni, radikal ve çığır açan bir çalışmaydı. Penfield bir noktada galiba bu tür beynin dışarıdan stimüle edilerek... ...hastada bir deneyim yaratacak kısımlarının korteksin %10'unu oluşturduğunu söylüyor... Buradan da beynimizin yarın yalnızca %10'unu kullanıyoruz falan gibi bir yanlış fikir Penfield'ın üstüne kalmış gibi gözüküyor. Bir başka kişi de beynimizin %10'unu kullanıyoruz iddiasının atfedildiği ünlü felsefeci ve psikolog William James. Bu da uzun yıllar Harvard'da ders vermiş, daha sonra hayatının sonlarında da Stanford'da taşınmış Belki e, dünya psikoloji tarihinin en önemli e, psikoloğu. E, 1890'da yazdığı e, Psikolojinin Prensipleri isimli iki ciltlik bir kitabı var. Hala bugün e, okunuyor. Psikoloji gibi bir bilim için e, duyulmamış bir şey. E, yani 5-10 sene içinde demode hale gelirken yapılmış çalışmalar böyle e, yüz küsür sene sonra hala e, bilinen okunan e, bir e, kitap olması e, William James'in e, proteje öğrencilerinden bir tanesi e, Boris Sidis isimli bir e, doktor psikiyatri ve psikolog e, Harvard'da e, William James'in psikoloji laboratuvarının e, direktörlüğünü e, devralıyor hem de çok iyi arkadaşı filan e, bu Boris Sidis'in bir e, üstün zekalı bir oğlu var ve oğluna hocası William James'in e, e, şerefine William James adını veriyor. E, yani çocuğuna da William James Siddis. E, bu çocuk 2 yaşında okuma yazmayı öğreniyor. 10 yaşında, 11 yaşında Harvard'da dersler almaya başlıyor. Ve Harvard Üniversitesi'ne kabul edilen en e, Küçük genç yaşında. öğrenci. Hı. E, ünvanıyla 12 yaşında üniversiteye giriyor. 15-16 yaşında Harvard Üniversitesi mezunu olarak ve işte bir, bir takım matematiksel buluşlar yapmış olarak filan e, okuldan mezun oluyor. E, daha sonra beklenildiği gibi çok bilim tarihine e, katkı yapacak önemli çalışmaları olmuyor ilginç bir e, şekilde. E, ama yani e, bu intelligence quotient denilen zeka testinden e, 250 ile 300 arası bir skor e, elde ettiği e, bir, bir skor tutturduğu e, iddia ediliyor William James'in. E, IQ, yani. e, IQ testlerinin e, ne kadar neyi ölçtüğü ya da ne kadar e, doğru olduğu tartışılır fakat genel averajda e, galiba işte 70-80 ile e, 120-130 arasında oynuyor e, ortalama insanın e, zekası. E, en azından bu testlerin verdiği skorlarda. Orada 250-300 gibi bir skor e, hiç duyulmamış e, bir şey. Neyse yani böyle çok parlak ve çok e, olağan dışı bir çocuk. Bu çocuğun gelişmesi sırasında e, William James çeşitli Konuşmalar verir ve yazılar yazarken ve bu çocuğun gelişimini anlatırken e, belli ki biz insanlar e, zihni kapasitelerimizin yalnızca küçük bir kısmını kullanıyoruz. E, hepsini ya da daha çoğunu kullanabilen insanlar da bu üstün zekalı insanlar da aslında ne e, kadar etkileyici başka şeyler yapılabileceğini görüyoruz falan gibi bir şey söylüyor ama. E, William James... Ee, çok iyi bir bilim insanı beynimizin yalnız %10'unu kullanıyoruz %90'ını kullanmıyoruz falan gibi hiç boş bir şey e, söylemediğine eminim öyle bir şey söylediğine dair bir veri de yok bir şekilde bu e, söyledikleri yani zihinsel kapasitenin daha çoğunu kullanabilecek olduğumuz iddiası beynin %10'unu kullanıyoruz iddiasına dönüşüp ulu e, üstüne kalıyor benim yaptığım araştırmalarda bulabildiğim şeyler bunlar peki e, %10'unu Kullanıyor olamaz mıyız sahiden? Niye niye olmasın? Ee, sonuçta e, beynin boyunun e, akılla iyi kötü bir ilişkisi olduğunu geçen haftaki e, programda tartıştık. Yani mutlak bir e, ölçüt olarak e, beyin boyundan yola çıkamıyoruz. Çünkü mesela e, fillerin beyni 5 e, kilo. Bizim halbuki beynimiz ancak bir buçuk kilo kadar geliyor insanların. E, balinaların sekiz kiloyu aştığı da oluyor. Ama biz e, balinalardan da, fillerden de e, daha akıllı olduğumuzu düşünüyoruz insanlar olarak. E, beynin dolayısıyla vücut e, boyuna, e, oranına bakmak e, gerekir diye e, konuşmuştuk. Daha sonra da bir, bir alometrik e, bir ölçü yaparak aslında benzer boydaki canlıların e, beden beyin e, oranlarına bakmak gerekiyor diye düşünmüştük. Öyle baktığımız zaman e, insanlar gerçekten en tepede çıkıyorlar, onların altında işte diğer primatlar, e, şempanzeler derken yunuslar derken maymunlar filan çıkıyor. E, kendi başına beyin boyunun bir ölçüt e, olamayacağı aslında açık çünkü mesela işte e, Yetişkin bir ineğin beyni, yetişkin bir maymunun beyninden e, çok daha büyük ama ineğin daha akıllı olduğunu söylemek daha zor filan. E, e, dolayısıyla beynin e, en azından beden boyuna orantılı olarak boyunun akılla zihinsel kapasitesine bir ilişkisi olduğu açık açık. E, biz gerçekten %10'unu kullanıyor olsak ve kullanılmayan bir %10 bir yerlerde Nadas'ta yatıyor, bekliyor olsa tabii bir taraftan çok müthiş bir şey olurdu. O kalan %90'ını da kullanabileceğimiz bir belki bize kullandıracak bir eğitim sistemi bizi kat kat aşan zihni kapasiteye sahip insanlar yetiştirebilirdi. Fakat bu yüzde on fikrinin aslında niye içi boş bir fikir olduğunu birazcık sistematik bir şekilde e, bu iddianın ne olduğunu düşündüğümüzde görebiliyoruz. Yüzde onunu kullanıyor olmamızdan kastedilen ne olabilir? Yani beynin volümü ya da ağırlığı itibariyle mi mesela yüzde onunu kullanıyoruz? Yüzde doksanı kullanılmadan duruyor. Yani... Beynimizin yalnız 150 gram, 140 gram kadarını kullanıyoruz. Kalanı 1360 gram kadarı kullanılmadan duruyor. Ya da volüm olarak bakarsak işte %10, %90. Böyle olmasına imkan yok. Çünkü bir evrimsel olarak büyük beyinli yaratıkların, büyük beyinli olmalarının çok ciddi bir enerji bedeli var. Çok yakınlarda çıkmış bir yazı bu sene içinde, Proceedings of the National Academy of Sciences'da çıkmış. İnsanda beyin gelişiminin metabolik bedeli ve evrimsel sonuçları başlıklı. Chris Christopher Kuzawa isimli Northwestern Üniversitesi'nden bir araştırmacı yapmış. Burada şunu gösteriyorlar, insan e, yavrusu ilk doğduğu zaman e, metabolik e, olarak harcadığı enerjinin yüzde 65'ini e, beyniyle ilgili e, e, harcamış oluyor. Daha sonra bu şey e, metabolik e, oran e, bir parça düşüyor e, yetişkin insanlar haline geldiğimizde. Neredeyse yüzde yirmi beşe kadar düşmüş oluyor. Fakat her halükarda bizim e, bedenimize oranla e, belki yüzde ikisini yüzde iki buçuğunu oluşturan e, bir e, kütle e, kafamızın içinde olan bir buçuk kiloluk bir beyin e, bütün vücudumuzun harcadığı ihtiyaç duyduğu enerjinin yüzde altmış beşini kullanarak e, hayatın başında e, müthiş bir enerji kullanıyoruz. E, talebiyle e, başlıyor. Böyle bir e, enerji gerektiren bir organın yalnızca %10'unu kullanıyor olup %90'ını kullanmıyor olmak evrimsel açıdan e, hiç akla yakın Hakla bir şey değil. E, Peki ben e, bu noktada ufacık bir soru daha sormak istiyorum. Çok büyük emplikasyonları olan hiç aklımdan çıkmayan soru fıkradaki gibi. Yani <gülüyor> bu apokaliptik durumlar yani dünyanın sonu özellikle son araştırmalarla bilim insanlarının %97'sini söyledi. Neredeyse tamamının hem fikir olduğu iklim değişikliği yani ekolojik bir kriz türlerin sonu gelecek vesaire. Ama hala çok büyük bir kaygıyla izleyen insan toplulukları yok. Yani ne medyada büyük bir ilgi oluyor <gülüyor> ne de yani bilim insanlarına kulak veren Daha akademik Çevrelerde vesaire de Bu mesela son bir Ağustos sonunda bir yazı Çıkmıştı e, Reuters'dan Bir muhabir Jack Schaefer adında <gülüyor> Belki de insanın fıtratında var Diyor İnsan evet. ya da insan kızının yani Apokaliptik bu şeyi dürtüyü reddetmek yani başımıza kötü şeyler gelecek bunun beynin büyüklüğüyle de bilgisi olabilir mi acaba? ama halbuki bütün kutsal kitaplarda da böyle bir apokaliptik dünya var galiba dünyanın sonunda onun beyinle kutsal kitapların beyinle bilgisi var e, mı? kültürün içerisinde var ama böyle bir kültürün içerisinde büyüyorlar böyle bir apokaliptik geleceğin geleceğinden olacağından bahsediliyor ama anlayamıyorlar işte kutsal kitaplarda ya, olacağını görmüyorlar Önlemekten daha ziyade Alay böyle bir şeyle karşı karşı olduğuna bak bakılmıyor galiba. Peki bu konular beni açtı gidiyor. <gülüyor> ee, nasıl cevap vereceğimi e, tam bilemiyorum. Fakat belki e, şöyle bir şey olurdu. E, küçük bir şakayla karışık fantezi olarak söyleyeyim. E, Lucy filminin e, yanı sıra e, Limitless diye bir filmden bahsetmiştik. Onda da e, benzer bir beynin e, hepsini kullanma e, düşüncesi var. E, fakat bir küçük değişiklik de var. E, şimdi aslında oradaki küçük ses kaydını dinleyelim sonra ben cevabımı vereyim. Evet Limitless filminin <gülüyor> fragmanını dinliyoruz. <gülüyor> Evet, Limitless filminden de bir küçük fragman dinledik. Sınırsız ama <gülüyor> orada %20 kadar çıkıyor evet, bir, benim kullanımımız. Dikkat edilmesi gereken iki şey var. Bir tanesi %10 birden %20 olmuş vaziyette. Dolayısıyla kullanamadığımız kısmı %80'e inmiş. Bu iyi bir şey gibi gözüküyor. Bu filmde Bradley Cooper'ın oynadığı karakter bir yazar fakat bir türlü romanını bitiremiyor, işte sürünüp duruyor falan. Bir arkadaşı ona bir hap e, veriyor ve bu hapı kullanırsan yüzde yirmisini e, kullandığın beynin yüzde yüzünü kullanabilir hale geleceksin diyor. Hapı e, aldıktan sonra e, bu karakter gerçekten de birden e, zihni acayip açılıyor. İşte bir günde e, İtalyanca öğreniyor, matematik kitaplarını hatm ediyor. Derken e, borsada. E, bir takım öngörüler yapmaya, hesaplar, hesaplar, kitaplar yapmaya ve müthiş paralar kazanmaya başlıyor. Dolayısıyla Hollywood'un belki ikinci fantezisi de gizli ajan olmanın yanı sıra böyle bir borsada çok para kazanan bir kişi haline gelebilmek, beynimizin yüzde yüzünü kullanabiliriz evet. hale geldiğimiz. Bir ufak sonuçta Hollywood'un yaratıcıları beyinlerinin %100'ünü kullanabiliyorlar bu kadar para bastıklarına göre bu filmlerle de. Şimdi ben halbuki şöyle düşündüm. Beynimizin e, gerçekten %10'unu ya da 20'sini kullanıyor olsak da birden %100'ünü kullanıyor hale gelebilsek belki dünyanın nereye gittiğini, e, bizim bu e, sonradan üstüne bir mesafir olarak gelmiş olduğumuz gezegene aslında ne kötülükler yapmakta olduğumuzu ve evet. bu kafayla gidersek <gülüyor> Bir süre sonra gezegenle birlikte bütün diğer canlıların ve kendi türümüzün de sonunu getiriyor olacağımızı belki bunları görebilecek bir karakter olsa daha uygun olur. Aynen öyle ben de öyle düşünüyorum bu arada da şeyi de söyleyeyim önde gelen düşünür aktivist ve hukukçulardan Richard Falk bir mülakat gerçekleştirdik. Ve bu işte sorunlara nasıl bahşedersin edeceğiz diye sorduk. İki temel nokta var çözecekse iki şeye ihtiyacımız var dedi bütün bu sorunları. Birincisi türün ayakta kalmasına dair bir çeşit irade beyanı lazım. Evet. Böyle bir şeye sahip değiliz. Hayatta kalmak için kişisel irademiz var. Ulusal irade de var, hatta medeniyet olarak da irademiz var ama insan türünün kendisinin hayatta kalması için bir iradeye sahip olduğunu gösteren bir kanıt yok diyor. Ne, ne dersiniz? Yani bazılarımızda var mutlaka ama bir tür üstünden genelleme yapacaksak e, nereye doğru gidiyoruz? E, sizin de her sabah. E, <gülüyor> Pek çok şekilde detaylandırdığınız gibi iyi bir gidişat olduğu gözükmüyor öte yandan bu iradeye sahip insanların işte biraz daha öne çıkıp bu gidişatın yönünü başka tarafa doğru çevirmeleri her zaman mümkün diye düşünüyorum yani bir başka dünya mümkün İnançıyla e, yaşayan insanlarsak e, buna da inanmak durumundayız. Evet, Richard Folk da tam da o noktada ikinci ihtiyaçta o diyor zaten. Yeni bir siyasi radikalizme ihtiyaç var. Yani ifadesini gençliğin ve bir dönüşüm aracı olarak dünyanın dört bir tarafında seferber olan, mobilize olan insanların Marks'in post marksist düzeyde siyasi radikalizmi yani yeni bir araca. Agency'e ihtiyacımız var diyor. Dünya işçileri bu devrimci yükü taşıyacak durumda değil. Yeni aracı da kim? Onu tam bilemiyoruz henüz diyor. Evet ama en azından şunu bildiğimizi söyleyebiliriz. Bunu yapmak, gerçekleştirmek, bu dönüşümü belki sağlayabilmek için beynimizin %100'ünü kullanıyor olmamız gerekiyorsa zaten hali hazırda beynimizin %100'ünü kullanıyoruz. Dolayısıyla... Evet. %10'unu kullanıyoruz da günün birinde %100'ünü kullanır hale gelene kadar bekleyelim gibi bir şeye evet. takılmamak lazım. Vaktimiz bitiyor. Şu iki şeyle noktayla sonlandırayım. Birincisi beynimizin yalnız %10'unu kullanıyoruz iddiasının içinin boş olmasının pek çok başka nedeni var. Hepsinden konuşamadım. En belki önde gelenlerinden bir tanesi... Beynine herhangi bir hasar gelmiş, insanların başına neler geldiğini e, görüyoruz. Halbuki beynimizin %10'unu yalnız kullanıyor olsak e, kalan %90'ını rahatlıkla e, harcayıp e, hayatımıza devam ediyor olabilirdik. Öyle bir şey olmadı, e, çok açık. <gülüyor> e, öte yandan beynimizin %10'unu kullanıyoruz. Keşke hepsini kullanabilsek fikri niye bu kadar cazip? Bu da e, ilginç bir konu. Evet dikkatimizi daha sürekli kılacak mesela bir mekanizma olsa ve diyelim iki saat ancak okuduktan sonra bir kitabı sıkılır hale gelmişken ya da dikkatimiz dağılırken sekiz saat hiç dikkatimiz dağılmadan bir konunun üstünde çalışıyor olabilsek sahiden o zaman zihinsel kapasitemizi daha yüksek şekilde belki kullanıyor olabilirdik insan beyni Plastiste konusundan da Hakan Gürgüt'le konuşurken bahsetmiştik. Ee, ucu açık bir öğrenme kapasitesine sahip. Bu anlamda 100 e, yıl sonra insanların neler öğrene, e, öğreniyor ya da biliyor olacağını e, şu andan bilemeyiz, öngöremeyiz. Bu açıdan bir e, ucu açıklık söz konusu. Ama beynin e, yalnızca yüzde şu kadarını ya da bu kadarını kullanıyoruz e, fikri tamamıyla iki boş bir fikir. Bunu bir kez daha söyleyerek böylece bugünü bitirmiş olacağız. Çok teşekkürler ama ben de şeyi söylemeden edemeyeceğim. İlacı bekliyoruz. bu. Beynin kapasitesini ee, açınca. Var siz Facebook'a girmiyorsunuz herhalde. Facebook'ta öyle reklamlar çıkıyor arada sırada. Beyninizin gücünü yüzde yüz arttıracak olan ilaçtan almak ister misiniz diye. Bu kullanıyorum ama ee, işe yaramadı. Yaramadı mı? Bunların hepsinden uzak durmanızı ben burada bir daha önemli arz ediyorum. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz Güven Bey. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Açık bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Radyo'yu da bu şekilde Açık Gazete programının sonunu bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Gene bir müzik çalacağız, bir hüzünlü bir de neşeli parça arasında kararsız kaldık. Sonra oylama yaptık ve... Hüzünlü olanı kazandı. Biz de şimdi Otis Redding'den Sitting on the Dock of the Bay adlı Blues Soul parçasını çalacağız. Yani Redding'in adı zaten Soul müziğiyle özdeşleşmiş durumda. Çok erken yaşta bir kazada hayatını kaybetmişti. turnede. 941 1941 doğumlu. Bugün doğmuştu 9 Eylül'de Otis Ray Redding Jr. Ve çok önemli katkılarda bulundu. Öldükten sonra da bu şarkı bir numaraya yükselen ender şeylerden birisi oldu. Şimdi onu dinliyoruz. Dokların üstünde oturmuş yalnızım diye bir türkü söylüyor. Otis Redding hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın.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 On the dock of the bay Watching the tide roll away mm. And sitting on the dock of the bay Wasting time Look like nothing's gonna change Everything still remains the same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 Watching the tide roll away Ooh, yeah. And sitting on a dock of Bay Wasting time 갔을 때